733 numaralı konu başkana itaat hususunda Amr İbnü'l As, Ebu Ubeyde ve Hazreti Ömer arasında geçen bir olay. Evet, Hazreti Peygamber Amr İbnü'l As'ı askeri bir birliğin başında Şam hududundaki Zatü Selasile gönderdi. Düşmanlar belliydi. Bunlar Kudaya bağlı olan Beli ve Abdullah oğulları kabileleriydi. Beli oğulları Amr İbnü'l As'ın babası As bin Vail'in dayı tarafıydı. Amr oraya vardığında düşmanın çokluğundan korktu ve Hazreti Peygamber'e haber göndererek imdat istedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber içlerinde Hazreti Ebu Bekir ile Ömer'in de bulunduğu ilk muhacirlerin ileri gelenlerinden kurulu bir imdat kuvveti hazırlayarak gönderdi, başlarına da Ebu Ubeyde bin el cerrahı geçirdi, zat Selas ile vardıklarında Amr onlara, ben sizin hepinizin emiriyim, çünkü Hazreti Peygamber sizleri benim isteğim üzerine buraya göndermiştir, dedi, muhacirlerse, hayır, sen ancak daha önce seninle gelmiş olanların emirisin, bizim emirimiz Ebu Ubeyde'dir, dedi dediler, Amr İbnül As tekrar, siz bana imdat için gönderilmiş olduğunuzdan dolayı emirinizle birlikte bana tabi olmak zorundasınız dedi. Ebu Ubeyde güzel ahlaklı ve yumuşak huylu birisiydi. Hadisenin daha fazla büyümesini önlemek için kalktı ve eyam, Hazreti Peygamber bizleri buraya gönderirken bana ikimizin birbirimize itaat edip yardımcı olmamızı emretti. Sen bana isyan etsen de ben sana itaat edeceğim diyerek emirliği Amr İbnül As'a verdi. Hazreti Peygamber kel gasa oğulları ve Şam hudutlarında oturan diğer Arap kafirleri üzerine iki ordu gönderdi. Bunların birinin başına Ebu Ubeyde bin El Cerrahı, diğerinin başına ise Amr İbnül As'ı getirdi. Ebu Ubeyde ordusu içinde Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer de bulunuyordu. Medine'den çıkacakları sırada Hazreti Peygamber, Ebu Ubeyde ile Amr'ı çağırtarak onlara, sakın birbirinize isyan etmeyiniz, tembihinde bulundu. Medine'den çıktıktan sonra bu ikisi bir araya gelerek konuştular. Ebu Ubeyde, Amr İbnül As'a şöyle dedi, Ey am, biliyorsun Hazreti Peygamber hem sana hem de bana birbirimize isyan etmememizi emretmiştir. O halde gel ya sen benim emrime gir, ya da ben senin emrine gireyim, bunun üzerine Amr İbnül As, ben senin emrine girmem, sen benim emrime gir, dedi. Ebu Übeyde de bunu kabul etti ve böylece Amr her iki ordunun da komutanı olmuş oldu. Bu durum Hazreti Ömer'in ağrına gitti ve Ebu Übeyde'ye şöyle dedi, sen nasıl oluyor da Nabi'nin oğlunun emrine girip onu hem kendine ve hem de Ebu Bekir'le bizlere emir yapabiliyorsun, bu yaptığın doğru bir şey midir? Ebu Ubeyde ise ona, ey annemin oğlu, Hazreti Peygamber bana da Amra'da birbirimize isyan etmememizi emretmişti, ben ona itaat etmediğim takdirde Hazreti Peygamber'e isyan etmiş olmaktan korktum, böylece benimle onun arasına halk girecek ve aramızda büyük bir anlaşmazlık çıkacaktır, Allah'a yemin ederim ki dönünceye kadar ona itaatta devam edeceğim, dedi, savaş bitip ordular Medine'ye döndüğünde Hazreti Ömer budur Hazreti Peygamber'e şikayet etti, Hazreti Peygamber de, bundan böyle sizlere, muhacirlere, ancak sizden birisini tayin edeceğim, buyurdular.